아직 갔대 Merhaba kainat, bugün 25 Mart Perşembe, yıl 2010, ay 3, gün 84, Kasım 138 1431, Hicri-i Rebülahir 9, 1426, Rumi Mart 12 Fırtına Kütüphanecilik haftası Günün sözü Hayatta en gerçek mürşit bilimse, bilimde de en gerçek mürşit kitaptır. Peyami Safa Günün tarihi 129 yıl önce bugün 25 Mart 1881'de ünlü Macar vesteci Bela Bartok doğdu. Bartok 1936 yılında Adnan Saygun'la birlikte Türkiye'de dolaşarak birçok türküyü nota ile kaydetmiştir. 399 yıl önce bugün 25 Mart 1611'de Asya, Avrupa ve Afrika'da pek çok yeri gezerek 10 ciltlik bir seyahatname yazan gezgin Evliya Çelebi doğmuştu. Gidip gördüğü yerler Anadolu, Rumeli, Macaristan, Romanya, Polonya, Avusturya, Almanya, Hollanda, Sırbistan, Güney Rusya, Kafkasya, İran, Suriye, Irak, Girit ve bütün Nil boyunca Mısır şeklinde özetlenebilir. Kendi ifadesine göre bir gece rüyasında Hazreti Muhammed'i görmüş, ona şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah demiş ve o tarihten itibaren durmadan seyahat etmiştir. Yemek listesi gün 84. Şehriye çorbası, mıhlama, börek, salata, meyve. Büyük saatte marif takvimi. Don't wish it away, don't look at it like it. Between you and me I could honestly say That things can only get better Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete'yi açtık Ömer Madra, Ali Gua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın Günaydın Elton John'a da bir günaydın diyelim Elton Hercules John asıl adı kısaltılmış adıyla Elton John diye biliyor herkes 40 yılı bulmuş bir kariyeri var almadık ödül kalmamış Grammy'lerden 5, Golden Globe'dan Tony'den ve popüler müziğin muazzam etkisi et, üzerinde muazzam etkisi olmuş. Ve rock and roll'da piyanonun kullanımına da epey bir etkisi olmuş. Kendisi piyano da çalıyor. Ve 2004'te Rolling Stone dergisi 49. gelmiş geçmiş en baba 100 popüler müzik sanatçısı arasında ...49 numaraya da yerleştirmiş kendisini... İşte onun doğum günüydü... ...25 Mart 1947'de doğmuştu... ...kendisi... ...İngiliz besteci... ...ve tabii şarkı sözü yazarı da... ...aynı zamanda... ...ve onun ünlü hit parçalarından biri olan... ...Guess What... ...That's Why They Call It The Blues adlı... ...parçasını dinleyerek açılışımızı yaptık... ...evet bugün... Dünya tüberküloz günde ayrıca saatli marif takviminde görmedik. Ama önemli çünkü çok eskiden baya çok can alan bir hastalıktı. Sonra tedavi edildi Alman doktor Robert Koch. Bakteriyi 1882 yılında bulmuştu. Önce akciğerlere zarar veriyor ama sonradan bütün bedeni de etkileyen. Pek çok ya organa da etki yapan önemli bir hastalık. Eskiden en ciddi sağlık sorunuydu. Şimdi yeniden öyle olmaya başlıyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü. Verem olarak da biliniyor bu hastalık. İnce hastalık da deniyordu Türkiye'de eskiden. En çok Güneydoğu Asya'da görüldüğünü bildirmiş ama her yıl... 10-15 kişiye bulaştırabiliyor bir tüberküloz hastası ve bütün önlemlere rağmen artışı, yükselişi görülüyor hastalığın. Güneydoğu Asya'da her yıl yarım milyon kişinin hayatını tüberkülozdan kaybettiği de biliniyor. Bununla da ilgili işte dünya tüberküloz günü olduğunu da hatırlatalım. Bu arada tüberküloz deyince aklıma Machiavelli'nin Tam 15, 1513'de bundan tam 500 yıl önce neredeyse ya söylediği bir metafor geldi. Onu bulup çıkarttım. Diyor ki, analoji yapmış yani. E, doktorlar tüberkülozun veremin tedavisinde olduğu gibi diyor. Şöyle bir durumla karşı karşıyadırlar. Başlangıçta teşhis etmesi zor, tanılaması zor bir hastalıktır. Ama tedavisi kolaydır. Hı hı. Ama e, zamanla keşfedilemezse e, ve doğru dürüst adam gibi ilkelerle tedavi edilemezse o zaman anlaması zor ve tedavisi anlaması kolay ve tedavisi zor hatta imkansız bir hastalık haline gelir diyor ve bunu da devlet işlerine de aynen uyguluyor. İlginç bence bu Makyavel'inin Prens'te Yani 1513'te yazdığı Prens adlı başyapıtında söylediği her şey için geçerli bence yalnız tüberküloz için değil. Özellikle de küresel iklim değişikliğini şimdi <gülüyor> hala hepimiz görebiliyor muyuz bilmiyorum ama herkesin görebildiği zaman iş işten geçmiş olabilir diye de bir laf söyleyeyim. Ağır bir laf edeyim ve bu konuyu tüberküloz. Haftasını... Tüberküloz'un tekrardan canlanması... Tam böyle 90 sonrası falan filandı değil mi? Galiba 80'ler 80'lerden itibaren. Şey hatırlıyorum çünkü işte Sovyetlerin çöküşünün ardından Rusya'da tamamen tüberküloz tedavisinin bittiğini falan işte süper tüberkülozun oralardan çıktığını çünkü tedavilerin yarım bırakıldığını vesaire. Nerede yoksullukla mi? Öyle yoksullukla bir çok bağlantılı herhalde. Tabii. Güneydoğu Asya'da felaket bir halde olduğu söyleniyor. Bu arada da Evliya Çelebinin de gezdiği yerler fena değil, değil mi? Kerlan Finkel dostumuz da bunu yeniden bir bölümünde yapıyor radyoda gelmişti Evliya Çelebinin gezilerini. Evet haberlere de şöyle bir bakalım. Afganistan'da iki NATO askeri ölmüş patlamalar. Bitmedi bu Afganistan'daki durum. Halbuki ben bitiririz diye düşünüyordum artık NATO kuvvetleri olarak. Bitmemiş mi? Büyük bir operasyon da yapılmıştı adını unuttum. Çünkü o karüstüste geliyor müşterek. ki adlara... Aha doğru müşterek. Hakikaten ayıp ediyorum. Ne oldu müşterek? İyi olmuştur inşallah. Bu başka bir şey işte. Kimliği açıklanmayan bir militan yakalanmış. Ama ölen askerlerin milliyetleri açıklanmamış. Belki ya, ya şey olsaydı... Türkiye'den biri olsaydı açıklanırdı herhalde. biraz. Bir Türk yakalandı. Öldürüldü diye. Öldürüldü <gülüyor> <gülüyor> diye. Yani ki NATO askeri öldürülmüş ya. Bağdat'ta da askeri kontrol noktasına saldırı olmuş. Bağdat'ın güneyinde bir askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda beş Irak askeri öldürülmüş. Orada seçimleri kimin kazandığını da tam öğrenemedik. Çok az bir farkla heyecan verici bir yarışçı yani diyordu ama ne olduğunu bilemedik. Rıdvaniye köyünde olmuş. Saldırı hakkında ayrıntılı verilmemiş. Artık giderek çok yaşa. Ayrıntı da vermez hale geldiler. Ama en iki sorum var. Bir tanesi Oval Ofis'te ne oldu sorusu. Çünkü Başkan Barack Obama ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu güven oluşturucu adımlar atılmasını istememişler. Orada, Orta Doğu'da. O ne demek? Obama istemiş yani. Kimden istemiş? Bibi'den, Netanyahu'dan. Ama bilgi verilmiyor. Fakat o kapalı kapılar ardında bir daha görüşmüşler beyaz evde. Ya çok güzel. O zaman barışa doğru hızlı adımlar atıldığını mı düşünmeliyiz? Evet tabii. Değil mi? Yeni konut inşalarına doğru da ama. Ee, adım da atılıyor olabilir. Bir Artık de bu çok ne? garip bir durum değil mi? Yani mesela İsrail şimdi e, Kudüs'teki yeni konut inşalarını durduracak olursa müthiş bir e, güçlü adım atmış ve barışa yaklaşmış olacak değil mi? Yani evet. 1967'den beri e, Filistin'in neredeyse tamamının işgal altında tutuyor olması, kalanını parçalara bölmüş, aralara Zaten, duvarlar çekmiş evet. olması falan e, o o ölümü oyunünün... gösterip sıtmaya razı etme oyunu değildir herhalde. Tüberküloza belki artık. Değil mi? Tüberküloza <gülüyor> da, <gülüyor> da razı etme. Yani bilemiyorum ama peki niye kapalı kapılar ardında durmadan konuşuyor bu iki insan? Ya Birbirlerini hoş buluyor olabilirler. Yani muhabbeti seviyor olabilirler. Ya da... E, Belki de Obama çok fena fırça kayıyordur Netanyahu. Ya ne yapıyorsun? Olur mu böyle falan diye olabilir mi? O da olabilir. Evet. Peki ikinci sorum. Bunu cevaplanmış kabul ediyorum seni. E bu arada Kudüs Belediyesi Arapların yoğun olarak yaşadığı Şeyh Cerrat hmm. Mahallesi'nde 20 yeni evin daha yapılacağını. Evet. Demek. Onun üzerine bir daha konuşmuşlar Obama ile. 20 değil 10 olsun. Abi vallahi kurtarmaz Bibi. diye böyle sıkışmış evet. olabilirler mi? Uzun bir süre böyle koyun pazarlı gibi. Evet böyle sallayarak eller birbirini tutup evet, bırakmadan değil mi? Yani herhalde öyle bir şey yok. Vallahi olmaz falan. Sonra 12'de anlaşmışlardır mesela. Bilmiyorum açıklama yok. Peki. Biz açık ama, kasteden ama. bir muhabir de gönderemedik. Zaten göndersek de olmazlar. Ya oval ofise kadar giremeyiz canım. Evet. Ama hani kapıda mapıda biz de iyisi kötüsü bir takılırdık. Fena olmaz. Ya ben gitmeye varım Washington'a. Volkan'ı göndermeyi düşünüyorum pek pek ne diyeyim tamam yeni o da olur. Yeni imajıyla o da çok etkili olacak. <gülüyor> CIA almazsa bu şüpheli imaj sebebiyle <gülüyor> bu arkadaş nedir bir bakın diye. Peki yeni sorumu soruyorum. Lütfen buyurun. Uzanların Türkiye'den faiziyle birlikte yaklaşık 21 milyar dolar tazminat talep ettiği uluslararası dava başladı. 3 gün sürecek davanın ilk duruşmasında Altı buçuk yıldır kırmızı bültenle aranan Hakan Uzan ifade verdi. Haber şöyle verilmiş: hı hı. Uzanlarla Türkiye karşı karşıya. Ünle. Tek bir sorun var. Serbestçe, rahatça cevap verebilirsin. Sen kimi tutuyorsun? Uzanları mı, Türkiye'yi mi? Abi, ben açıkçası e, tutmakta zorlanıyorum. Yani çünkü kar benim değil, Kıvır, zarar benim. Kıvırtma. Ya tamam. E, yani Uzanları tutamayacağım. O zaman açıkça söyleyeyim. <gülüyor> Yani sadece uzan oldukları için büyük ihtimalle yani davanın seyri nedir, iddianame neler var, deliller ne falan bilmiyorum ama hani uzanlara kılım var açık söyleyeyim yani. Ama e, mahkemeyi etkilemiş olmak istemem. Evet ben de. Mahkeme İnsan... et, eğer bizi dinliyorsa bu saatlerde Fransa'da e, yani bizden etkilenmesinler ama uzanlar e, dünya tatlısı insanlar değiller. Fransız rütükü bizi iknağabiliyor. Mahkemeleri etkilemekten değil <gülüyor> evet. Pekala devam edelim Şimdi güzel bir haberim daha var Heron Batman üzerinde Diye bir haber var Gördüm Bence Batman'i çağırmanın Batman'a zamanı geldi Ki ben bu espriyi Batman'a giderken yapmış Batmanlardan fırça yemiştim bir iki Ama durmadım Yapmaya devam ettim ayrı konu Heronlar gelmiş Gelmekle kalmamış Batman üzerinde seyri sefer etmeye de başlamışlar Evet, Heron Batman semalarında. Tabii bunu insan ilk ağzıda okudu zaman Heron Batman üzerinde diye okuyabiliyor. Böylece evet. en azından e, tepemizi uçaklar gezip bizimle ilgili istihbari çalışmalar yapmıyor bizim paramızla diye daha mutlu bir film karesi gibi izleyebiliyor evet, durumu. Evet, aynen öyle. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat için kullandığı Heron isimli insansız hava aracı ...Batman da test uçuşu yaptı... Batmanlar Heron'u büyük bir merakla izledi diyor. Haberinde... Bu Heron hani... ...10 bin metre iltifada falan gezmiyor muydu? Ama bu gösteri uçuşu. He anlıyor. Şimdilik görüne görüne geziyor ortada. Sirk... <gülüyor> ...vaziyeti var. He. Batman semalarında... ...eğitim ve keşif uçuşu yapmış. Heron'u büyük bir izli... ilgiyle izleyen... Batmanlar yetkililerden... ...araçla ilgili bilgi almaya çalışmışlar. Kaç basıyor abi? falan gibi mi? Evet. Geri vitesi var mı? <gülüyor> 52 saat süreyle havada kalıp 30 bin fit irtifada ve 350 kilometre menzilde görev yapabiliyor. Benzinsiz çalışır mı? Yok. <gülüyor> ya ben sorayım da. Aha, ya tabii. En nihayetle ben de teknik bilgileri hem seninle hem de e, dinleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyorum. Derdimiz bu. Da benim anlayamadığım Joystick var mı? Joystick. Kesin. Yani, aa, yok canım. insansız Ne gerek var ki joysticke? Ha i̇çeride e, yok panelde. Aha. Dışarıda bir yerlerde birinin elinde bir joystick var tabii. <gülüyor> tabii var. Ihtimal. Nerede o joystick? Ha, O da güzel soru hakikaten. Nerede Telev o joystick? Tel Aviv'de olabilir mi? Yok canım. No. Antisemit ülkeme şimdi yeni pomp. pompa. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama one minute'lik bir nokta var bence. Ee, Türkiye ve e, İsrail ilişkilerini en son fark etmiştik Sipri raporunda. Türkiye'nin en çok silah aldığı üçüncü ülke İsrail'di. Evet. Bir de başbakanımız vardı. Orada burada esip gürleyen ama yağmayan. Evet yani şeyde çok bu Heron'larda İsrail'den gelen uzun zamandır beklediğimiz epey pahalı aletler değil mi yine? Evet, ee, İngilizcede bunlara askeri... drone drone da deniyor. Aha. Ve yeni bütün geleceğimizin 21. yüzyılın geleceği tamamen drone'lar dronlar, yani insansız savaş robotlar savaşı olacağı. Ve ben bunu Star milyon, Wars'ta görmüştüm. Milyonlarca Klonların savaşı. Evet aynen öyle. Şimdi Sonu bu gerçek iyi olmuyor. Ama. Sonu iyi olmuyor evet. Ve e, şu da var İ, ısrarla istihbarat topluyor filan diyorlar ama bizim bilebildiğimiz bir şey var önemli bir şey var o da istihbarat dışında da amaçlarda kullanılabildiğinin çok sayıda örneği var ve en önemlisi de e söyle adını da koy bari ne için kullanılıyor adam öldürmek için teşekkür ederim o zaman üçüncü e, sorumu da bu vesileyle sormama vesile oldu. Reyhan Buyurun lütfen. Yok hayır Aa, daha, henüz değil. Henüz abi değiz. Evet. Dokuz sonrası <gülüyor> karakter değişimleri. Pekala abi bey sorayım o zaman. Lütfen bu, Ömer Bey. Bu drone denen hadiseler hukuk uluslararası hukuka uygun mu aykırı mı? Valla aslında bir uçağın içinde insan olup olmamasının Bence hukuka bağlı bir noktası yok. Önemli olan e, yine kim olduğu değil ne yaptığı kısmı. Evet. E, aslında insanların üzerine bomba yağdıran hiçbir şey hukuka bence e, uygun olamaz. Peki mevcut hukuk diyelim. Mevcut hukukta herhalde sorun yoktur. Vatan Varmış ile... işte. Var mıymış? Evet Amerika'da büyük Hakikaten bir tartışma mi? başladı. Huffington Post'tan okuyorum Dan Frumkin yazmış. Dron savaşları yani insansız pilot savaşları hiçbir kuralı olmadığı için uluslararası hukuka aykırı olabilir. Hatta Lahey'de uluslararası adalet Hı -hı. divanında da Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek rütbeli yetkilileri de Hı -hı. yargılanabilir demiş bir Amerikalı profesör. E, bu uçakların ne yaptı değil mi olay? Kenneth Anderson. E, evet. Ya tam şey yapamadım. Savaş suçları. Bu işliyorlar diyor. Çünkü daha yeni mesela bu Heron değil onların kitabı Aha. İsrail'de yapılmadığı için başka bir başka şey başka ama bir şey. aynı şey. Tamamen aynı. o En az 6 kişiyi salı günü mesela dün değil evvelki gün öldürmüşler. Aha. Pakistan'da Pakistan Afganistan sınırında Afpak bölgesinde kabilelerin yaşadığı yerde 6 sivili öldürmüşler. Ve bunun üzerine çok ciddi bir tartışma var. Washington DC'de de Kongre Komitesi önünde tartışmalar yapılıyor. Ve Kenneth Anderson, Amerika'da bir uluslararası hukuk profesörü olması muhtemeldir. Hukuki hı hı. temeli demiş. Ama hı. eğer meşru savunma, kendini savunma, self-defense varsa demiş. Ama pekala da bunun hukuki temeli yaptıkları işte senin de dediğin sorunun cevabı bu. Ne yaptıkları da çok önemli. Yani belki de cevap şudur. Tamamen korkunç bir olay yapılıyor. İllegaldir. Uluslararası hukuka aykırıdır. Ve bunu yapan herkes laheye götürülebilir. laheydeki uluslararası tek zaten Uluslararası Adalet Divanı orada devletlerinde yargılanacağı Yani şey konuştu demiş, Başkan Barack Obama bu şimdiye kadar tarihte görülmüş en mükemmel araçtır falan gibi konuşuyor. Pek böyle konuşmasa iyi olur, kötü bir fikir gibi geliyor bana demiş uluslararası hukuk açısından. Çok ciddi bir tartışma var ve Türkiye'de de bunlar insan öldürmekte falan kullanılırsa meşru savunma ulusal savunma gerekçesine dayandırılması gerekir. Kullanan bütün ülkelerin yetkililerinin onu kullandıranların sonunda Lahey'de de soluğu almaları ihtimali de var deyip geçelim bunu. Çok tüyler ürpertici şeyler konuşuyoruz hı hı. ama benim talim terbiyem uluslararası hukukta bunların epey sorgulanabilir olduğunu gösteriyor. El Cezire'den de bir haber var. John Teret Tamamen tartışılıyor demişler. Ee, bunun hukuki durumu, temeli tartışılıyor demişler. Ve Washington'da enteresan da bir şey olmuş. Kongre komitesinde bir biri çıkmış. Bir zıp çıktı diyelim. Ne ve demiş? salonda bu, bu sizin yaptığınız uluslararası hukuka aykırıdır. Lahide yargılanacaksınız filan diye konuşmuş bir hanım. Bir genç kadın. Şey demişler, başkan komitenin başkanı. E, oturacak oturma şansınız var yerinize oturup su, dinleme ya da terk etmek şansınız siz seçin demiş oturmuş yani sizin seçiminiz oturmuş ama sonradan da salondan çıkmış hı hı. arkasından da kapının çat diye kapanmasına da izin vermiş kendi çarpmamış ama böyle ama kapı bir çarpıvermiş. kapı çarpı vermiş kapı çarpı vermiş. Kenneth Anderson profesörün sözlerine çok kulak vermek gerekiyor. American University'den Washington College of Law'dan baya uzun vadede başımız belaya girer haberiniz olsun demiş. Durmadan adam öldürüyorlar çünkü bunlar. bunlar Bunların her on, drone ne denirse densin. Tehlikeli işler bunlar. Amerikan'ın önemli gazetecilerinden Alan Nairn'de tutuklanma Talebiyle Endonezya'da Amerika'nın yaptığı gizli kapaklı işleri açığa çıkartmış Gene bu drone var mı bilmiyorum İşin içinde uçak filan Araştırmacı gazeteci Alan Nairn Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin Bir dizi sivil aktivisti Öldürdüğünü açığa çıkartmış Ve şimdi Tutuklamaya çalışıyorlar Bunu da Demokrasi Naur Radyosu'nda geçen hafta açıklamıştı. Şimdi Endonezya basınında bayağı NEN'in yargılanmasını düşündüklerini. Yani yabancı gazetecileri de yargılamaya çalışıyor. NEN şey yazmış. Yani siyasi desteğiyle sivil aktivistleri öldürüyor Endonezya'da ordu diye. Hiç hoş bir şey değil bu. Evet. Ama durum da hoş değil Ama hoş. zaten çok yabancı bir şey de olduğunu söylemek doğru olmaz herhalde. Yani hani 70'ler mesela hatırladığımızda eee 3 aşağı 5 yukarı norm diyebileceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Evet ama bunu Obama döneminde Yes We Can Umut, değişim, finan diye geldi ya adam. Hani biz de iyidir dedik. İlk defa bir siyah hı hı. Afrika kökenli biri geldi. Barış da getirecek dedik. Pek öyle olmamış galiba. Peki günün son sorusunu da sorayım. Bu ilk yarım saatin son sorusu. Kolay kurtulamazsın. Soyu koruma tartışmalarına ne diyorsun? Çocuk sahibi olmak için yurt dışındaki sperm ve yumurta bankalarının kullanılmasını yasakladı biliyorsun Sağlık Bakanlığı. Daha hiyane fikirdi. Türk soyunu koruma amacıyla yapılıyordu bu. Yönetmelik değişikliğiyle. ve yani Bu yola başvuranlar artık hapse de mahkum edilebilecekler. Ama bakanlık bir açıklama yapmış. Sorum şu, ne demiş olabilir? Ee, ya aslında bunun üzerine ne dese olmayabilir aslında bir. ikincisi soy sopla ilgili bir sürü küfür biliyorum ben. Aslında küfürbaz biri olarak Rütük izin vermese de. Ee, i̇ki, tehdidimi de yapmış olayım altı e, kapalı olarak ya da üstü. Bakanlık halbuki mevcut yasalar kapsamında yaptık düzenlemeyi. Ne, ne, niye itiraz ediyorsunuz demiş. Nasıl yani? Mevcut Kanunlara uygun demiş yani. Türk koruma diye bir şey mi var? Hani Türklüğü korumayı biliyoruz. 301. Kanunlara aykırı değil demiş yani bu. Ha tabii. Amacının da bir tek amacı var demiş. Bir tek. Hatalı, evet. kanun dışı ve insanları sui istimale yani yanlış kullanımlara yönelik iş ve işlemleri önlemeye amaçlı. Onun için yapıyoruz. Demiş. Ya ben anlayamadım şimdi. E, mevzu şu değil mi hala? E, bir kadın bir sperm bankasına gider sperm satın alır ve bu spermlerle hamile kalır. Bununla ilgili bir yasa çıkarttılar ve dediler ki Türklüğün korunması için, Türk soyunun korunması için bunları yasaklıyoruz dediler. Üstüne üstü kim ki o spermi alırsa 3 seneyle de yargılarım dediler. Hı hı. Ee, şimdi buradaki kadının suistimali ne açıdan oluşuyormuş? İşte Türk olmayan bir sperm satın alabilirse. Bence acilen Türk kadınlarının birer yabancı Türk olmadığından emin oldukları adam almaları çok mantıklı olur. Cinsel ilişkiyle ilgili bir yasak var mı bu yasada? Henüz gelmemiş. Yalnız Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkanı Doktor Bülent Urman yasan gülünç olduğunu söylemiş. Nazikmiş yine de. Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı kendisi aynı zamanda. Hiçbir yerde böyle bir uygulama yok. Yeni düzenlemeyle doktorların hastalarına meşru bir yöntemi tavsiye etmelerinin önlendiğini de söylemiş. Bu çok e, problem yaratır demişler. Ya ben problem büyütürsek bu sefer iyi olur gibi düşünüyorum. Şöyle bir dava açılabilir mi? Sizin hukuk bilginiz benimkinden iyi. E, efendim bu, bu yasa eksiktir. Çünkü Türk soyunun korunması için e, Türk olmayanlarla evlilik ve cinsel ilişkinin yasaklanması gerekir diye yargıtaya bir üst mahkemeye falan bir yerlere başvursam acaba evet doğrudur çünkü bu mantık bunu da gerektirir deyip yasanın kapsamını genişlettirebilir miyim? Bunun için koridorda bir kutu koydum ben bilgi sok hakkında Dilekçeyi oraya ver ben sonra bakacağım. Tamam ben e, Volkan'dan gelen bir sürü mektuba da bakıyorum sabahları zaten. O da bunu soruyor mu? Bilmiyorum bugünkü şeye Anladım. bakmadım daha. Yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir hareketli durum yaşanmış. BDP'li sırrı sakıkla CHP'li Canan Arıtman arasında ırkçı faşist tartışması yaşanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel Kurumda yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarla ilgili yasa tasarısı görüşülmüş. Bu başka bir tasarı mı? E başka değil mi? Bu, başka. Ya bu ara soyumuzu mi? sopumuzu konuşuyoruz. Başka dert olmadığından büyük ihtimalle. Öjenizm tartışmalarına geçildi anlaşılan kimdir bizim soyumuz yine bir kimlik bunalımına doğru gitmiyoruzdur umarım diye düşünüyorum sadece evet. akın bir daldı yani şimdi şeyde ilginç bir şey olmuş meclis genel kurulunda işte yani sırrı sakık şey demiş baya ırkçılık yapılıyor burada demiş arıtmansa oturduğu yerden siz ırkçılık yapıyorsunuz demiş Sakıkta asıl ırkçı faşist sizsiniz demiş. Birilerinin soy ağacını araştıran birisiyle ben hiçbir şey konuşmam. Siz sürekli soy avcılığına çıkan birisiniz. Cumhurbaşkanının ailesinin Ermeni olduğunu söylediniz diye tepki göstermiş. Kan ve gamba üzerinden yeniden bir yapılanma yaparsanız tarih bunları çoktan çöplüğe gömdü demiş. Ama Arıtman Arıtman sinirlenmiş. Kimin ırkçı olduğu görülüyor ırkçı sensin etnik milliyetçi de sensin diyerek genel kurul salonunu terk etmiş. Sakık da arkasından asıl faşist sizsiniz siz ırkçılığı savunuyorsunuz. Bir dönün aynada kendinize bakın karşılığını vermiş ama ertmem er er er dönüp karşılık vermemiş. Ben ya bir tane soru soracağım işin özüne inebilmek için öyle kapatalım bari. Ee, tekil ve basit bir soru. Diyelim ki Sırrı Sakık ve Canan Arıtman kimdir bilmiyor olalım. Çünkü bildiğimiz zaman hani bu konuda yorum yapabilmek görece benim açımdan mesela kolaylaşıyor. Ee, yani bu tartışma taraf olabilirim kendi adıma. Ama e, diyelim ki bu iki insanı hiç ama hiç ama hiç tanımıyoruz. İki kişi konuşuyorlar. Konuştukları konu konuda e, neydi bulacağım şimdi. Türkler Başkanlığı diye başkanlığın kurulması ve e, te, yurt dışında. Türkler ve akraba topluluklarla ilgili yasa tasarısı görüşülüyor. Yani durum bu şu anda. Ee, X kişi ve Y kişi var. Ee, ve X kişi diyor ki... Yani yurt dışında yaşayan Türkler, Türkler diyorsunuz. Ayıp diye bir şey var. Burası etnik bir ülke değil. Yurttaşlık temeli üzerine kurulu. O yüzden bu yaptınız. ayıp. Kürtler ne olacak? Ermeniler, Araplar falan ne olacak diyor. Ayrıca Yunanistan'da tonla Kürt var hapiste yatan. Kaçmaya çalışırken yakalanıp. Onlarla ilgili bakana söyledim. Hiç umursamadı. Ee, bu yaptığınız... Etnik ayrımcılıktır, ırkçılıktır diyor. Öbürü de asıl ırkçı sensin diye devam ediyor. Evet. Niye dediğini bilmiyoruz. Y kişi o. Ee, e bu durumda şimdi varacağımız şey X artı Y eşittir gibi bir şey değil mi? Üç aşağı beş yukarı yani kimin ırkçı olduğuna da şuradan bir karar verebilmek bana X çok zor geliyor. alfabede yok. Ha doğru özür dilerim. Q artı Y. <gülüyor> şimdi burası karışık fakat ben başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de şeceresi bu topraklarda yaşayan insanlar arasında şeceresi belli olan bir tek aile var. Arıtman ailesi mi? Hayır. Kim? Osmanoğulları. <gülüyor> bir tek alt, en geriye kadar giden bildiğimiz o var. Kayıtlı Onları da Türk kuyru. dersen ben kırılırım. Hayır işte ona bakalım. Çünkü onlar kendi Türk kabul etmedikleri gibi. Ne kabul ettiklerinin bir önemi yok. Onu da yok. geçeceğim DNA zaten. DNA yapalım. Gerek yok yani, canım zaten Osmanlı tarihi diye bir şey var. Padişah annelerinden. Hı hı. Eşlerinden Bilindiği kadarıyla soyu Türk olan sadece iki tane var Bunca yaşamış bütün 600 yıllık Osmanlı tarihindeki Padişahlar içinde bir, Yanlış hatırlamıyorsam ikisi Türk yani 100 binde 8 falan gibi Bir oran çıkıyor en iyimser ihtimalle Türk e Tamam işte devam Bütün Türkler biz oluyoruz Anadolu'da yaşıyor Bu durum değil mi? Hı. Karışık oldu bu iş biraz bu ama. Bu iş çok karışık değil aslında ama işine gelen açısından e, herhalde karıştırmak daha iyi. Yani şimdi burada kapatacağız bu ilk yarım saatimizi. Bir de destek attı. Telefonunu da veririz ama ondan sonra neyi konuşacağız? Türkiye'de bol bol rüşvet yapılıyormuş. Rüşvet şeyi var. Alman otomobil devir daimlerin Hı -hı. yolsuzlukla suçlandı. bir iddianame var. Ve söylemesi çok ayıp. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iç aldığı otobüsler falan var. O bir. İkincisi futbolcuların işin içine karıştı Şike. Var. Şike var ki çok tanınmış Yani büyük, üç büyük kulüpler hiç karışmamış içine. Neyse ki onlar yapmamıştır herhalde. Yok canım. Bir de işte bu anayasa. Tartışmaları paketi var. var, paketi var. Biraz da onlara bakarız. Ee, yani nükleer santral var. Bir ufak ondan da e, sos olarak verebiliriz. Forbes dergisi e, en zenginleri açıkladıydı. Şimdi bir de e, en fakirleri açıkladı. İkisinin ortalamasını alıp, e, üçe bölüp Türkiye gerçeği e, diyebiliriz. Falan filan birkaç tane daha şey var. Bu arada Türk Mimarlar Odası'na üyeyseniz yakında Türk Mimarlar Odası yerine Türkiye Mimarlar Odası'na üye olabilirsiniz. BDP bu konuda da e, Meclis gündemine taşıma kararı aldığını açıkladı Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal. Evet ben de Türk'üm ama bu tür isimler ayrımcılık çağrıştırıyor demiş. Türkiye Mimarlar Odası denmesi gerekir mesela demiş. Tabi Mimarlar Odası ile bir derdi yok. Yani örnek olarak kullanıyor. Yoksa daha Türklü tonla var. Bugün Meclis Başkanlığı'na da bu konudaki kanun teklifi veriliyormuş. Bence kabul edilmeyecek. Nereden biliyor e Çünkü soy ve akraba ve e, sperm nereden geldi yasası falan filan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 Evet Açık Radyo 949 ve Açık Radyo.com devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Şimdi konuşacağımız e, e, birkaç önemli konuyu da söylemiştik. Öncelikle tabii e, öncelikle bu anayasa e, tartışmalarına da biraz bakalım mı? Şimdi e, anayasa paketi kimi yerde Özbudu'nun taslağının tam tersi diyor Radikal Gazetesi iki taslağın arasında dokuz önemli fark olduğunu belirtiyor. Profesör Ergun Özbud'un iktidara iktidar için hazırladığı taslakta Adalet Bakanının ne hakimler savcılar yüksek kurulunda yok, pakette ise bakan çok güçlü. Taslakta köşk yüksek yargıya üye seçmiyor diye bir durum değerlendirilmesi yapılmış. Öte yandan da e, Aynı şekilde mesela AKP'nin anayasa paketini heyecan verici bulmuş anayasa mahkemesi raportörü Demokrat yargı der başkan Osmancan ama aynı şekilde kritik bir maddeye karşı çıktı diyor akşam gazetesinde de raportörlere mahkeme üyeliği yolu açılmasını anlamıyoruz demiş hı hı. Ee, ama Osmancan genel olarak anayasanın darbe anayasası olduğunu yasaları darbe yasa, anayasası darbe yasası, yasaları da darbe yasaları olan bir sistemde yaşadığımız tespitinde bulunmuş. Melih Altınok'la yaptığı bir ona verdiği bir mülakatta Taraf gazetesinde ve anayasa paketiyle ilk kez darbe siyasetinin ve darbe hukukunun yapısal unsurlarına el atılmasının önemli olduğunu, gürültünün de bu yüzden çıktığını söylemiş. Yani anayasa Mahkemesi ile hakimler, savcılar, yüksek kuruluna dokunmak yetmez diyor. Yargıtay ve danıştayın yapısı da düzenlenmeli. Askeri yargıtay ve yüksek İdare mahkemeleri kaldırılmalı. Hı hı. Darbe ideolojisinin yapısal unsurları bu şekilde etkisizleştirilmeli. Yani darbe hukukuna Türkiye'de ilk defa dokunuluyor bunca yıl sonra diyor. Türkiye'de yargı yok demiş. Mevcut sistemin amacı da adalet değil... Darbe ideolojisini korumak diye son derece çarpıcı tespitler. Bunlar çok tespitler. önemli ama hani e, tek eksiklik bence bu da değil. Çünkü sadece yargıya değil bütünüyle 82 Anayasası'na da dokunmakta daha e, fazla fayda olduğunu düşünüyorum. Öyle diyor sonra. zaten o da diyor. Tabii, tabii. yani hani ya kısmı şey... ile ilgili konuştuğu için büyük ihtimalle sadece bunu söylüyor. Ama hani bu anayasada reform işi yerine e, anayasa hazırlasak toplumsal bir uzlaşı olsa falan filan gibi böyle insanlar hep buna inansa diye devam edesim geliyor. E, e, ben, ben bence önemli yalnız bu tespiti Osmancan'ın yani sivil vesayet tanımı üzerinde dün de <gülüyor> daha önceki günlerde de konuşma fırsatımız olmuştu ya bunun tam bir saçmalık olduğunu söylüyor. Sivil vesayet dediğimiz şey zaten e, demokrasi Demokrasi Lihai Üniversitesi Profesörü evet. Henry Barkey de aynı şeyi söylemişti zaten. Ben de ondan çalarak devam ediyor. <gülüyor> Ve e, tam bir saçmalık diyor. Darbe sistemi seçilmiş siyasilerin tolere edilebilir aşırılıklarıyla eş değer tutulamaz. Türkiye'ye şeriatı parlamento değil bürokrasi getirir. Sivil ve askeri bürokrasi parlamentoyu hep engelledi diye. Türkiye'nin çok temel bir yapısal analizini de ortaya koymuş oluyor. Hukuk açısından yani içeride de biraz dönüp bakacak olursak Türkiye'de yargı yok diye başlayan bir bir Tam tam sayfalık bir mülakat var çok ayrıntılı evet ilk defa darbe mantığının darbe siyasetinin ve darbe hukukunun yapısal unsurlarına dokunuluyor ilk defa zaten gürültü de bu yüzden çıkıyor ve son paket demiş yargının darbe ideolojisinin koruyucusu ve kollayıcısı olmaktan çıkartılması yolundaki ilk adımdır. Ama işte orada tartıştığımız ve eksik bulduğumuzda içeriğinin netleştirilmesi gerekiyor demiş. Hı hı. Yani e, tamam mahkemeler yüksek mahkemeler, hakimler, savcılar, yüksek kurulu var ama bunların yargının temel işlevi olan toplumsal adaleti yerine getirdiğini söyleyemeyiz diye can alıcı noktayı bence de söylemişti. Daha önce çeşitli defalar parça parça Bizim de değinmeye çalıştığımız çeşitli hukukçulardan da aktardığımız şey buydu. Yani temel işlev toplumsal adalet, sosyal adaletin sağlanması gerekir. Bunu sağlamıyor yargı sistemi. Hep bu durumda her zaman şeyi hatırlıyorum ben işte. Medya konuşmaları sırasında Nielsen'in bizim için, A.C. Nielsen'da o zaman kağıdı bizim için yaptırdığı güvenilirlik araştırmasında Medyanın itibarı yerlerde sürünüyordu ama hı hı. yargının da yargı aynı oranda neredeyse yerlerde sürünüyordu. Hep o hatırımdadır. Adalet sağlayamayan bir yargı organı itibarsızdır tabii ki. Bunların hepsine katılıyorum ancak ve ancak gözden kaçmaması gereken bir şey olduğunu altını kalın çizmek gerektiğini düşünüyorum. Bir yargı reformundan bahsetmiyoruz. Anayasa değişikliğinden bahsediyoruz ve anayasanın değiştirilmesinden bahsediyoruz. Konuyu sadece yargı reformuyla kısıtlı ya da çerçeveli tutuyor olmak aslında bence bir miktar e, darbe ve darbe vesayetinin devamına da yol açacak olan temel şey. E, oturup bütünü konuşamıyorsak burada ciddi bir sıkıntı var gibime geliyor ki yalnız değilim bu konuda bir yandan da onu da söylemek istiyorum. E, bugün aslında bir basın açıklamasıyla e, bir de eylem çağrısı olacak anayasa mitingi çağrısı var. Sivil ve Demokratik Anayasa Platformu 10 Nisan'da e, Cumartesi günü Kadıköy'de bir miting düzenleyecek. Bugün de Taksim İl'de 11.30'da bunun basın açıklamasını yapacak. E, kalabalık bir katılımcı kadro var. E, basın açıklamasında büyük ihtimalle mitinge daha da kalabalık bir katılımcı kadro olacak. Pek çok yerden, pek çok e, örgütten, pek çok e, aydın, sanatçı vesaire diye devam edebileceğimiz insan e, dahil görünüyor. Yeni Anayasa için sivil ve demokratik bir anayasa gerekiyor diye tekrar tekrar hatırlatmak da bence tam gereken zaman burasıymış gibi geliyor bana evet tartışılan şeyin ne olduğunu da daha önümüzdeki programlarda hı hı. hukukçu ve hukukçu olan ve olmayan olan olmayan gelsin tam da bu gerekiyor evet. tartışmak gerekiyor ki bir miktar zaten tartışılmışı da var üstelik onu da kullanmak gerekiyor ancak bu eee işi işte HSYK'nın içine neyin girip neyin çıktığı üzerinden e, bütün bir anayasa tahvili oluşturuyor olmak e, biraz tehlikeliymiş gibi geliyor bana. Yani Osmancan'ın böyle bir niyeti var vesaire gibi bir derdim yok. Tartışılan bu bu durumda tabii ki gazeteciler Osmancan'a soracak ne oluyor burada diye. Ama e, daha fazlasının olması gerektiğini de söylemek herhalde bizim işimiz medya olarak. Evet yani Osman Can şey diyorsa Türkiye'de yargı yok. Biçimsel olarak var ama aslında toplumsal adaleti sistemi sağlayamadığı için ve esas olarak darbe ideolojisini korumaya yönelik bir şekilde örgütlendiği için bunun değişmesi kesinlikle gerektiğini söylüyor. Ama bunun reformun yani anayasa mahkemesi pardon anayasanın kendisinin değiştirilmesi Ve reformun boyutları konusunda daha e, uzun boylu tartışılması gerekiyor. Ama senin de dün söylediğin gibi zamanı daha dar bırakıyor hükümette. E, cumartesiye kadar açık tutuyoruz tartışmayı deyip e, şey olmuyor. Tabii öte yandan e, anayasa e, BDP'nin de tavrı önemli olacak burada anlaşılan. Hı hı. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte... E, tamamen cephe mi alacak yoksa e, bu konunun değiştirilmesi çabasına katılacak mı bilmiyoruz onu da henüz görmedik evet böyle bir durum var tartışmaya devam edeceğiz şimdi dönelim e, yolsuzluk rüşvet şike filan olaylarına bu futbolda neler oluyor Aviv Bey <gülüyor> <gülüyor> şike yapıyorlarmış abi Gibi kısa bir özet verebiliyorum ben. Bir de işin içinde e, ünlü bir tane futbolcu var. Bir, bir mi? Şirke yani, operasyonu Hep aynı adamın fotoğrafını görüyorum özellikle. Arif. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Arif Erdem. 46 kişi gözaltına alınmış. Aralarında Asır'ın eski futbolcusu Arif Erdem de var. 46 gözaltı 7 de aranan var. Bayağı rezillik bir olay yani yani bir şey söyleyemeyiz tabii ama yani şeyde başlamıştı bu. Bunu Alp Ulagay'la da konuşma fırsatımız da olmuştu. Avrupa'da, UEFA'da da çeşitli liglerde bu işte iddia vesaire diye adlandırılan çeşitli kumarlar var. Onların içine bütün pek çok tür Türkiye'de aralarında bulunduğu Pek çok ligden de insanın karıştığı bir şey vardı. Şimdi olayın buraya e, yaygınlaşıp dallanıp budaklanacağı da tahmin ediliyordu. Nihayet futbola bahis gölgesi deniyor. İşte dün Türkiye'nin pek çok ilinde aynı anda yapılan eş zamanlı operasyonlarla e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporun golcüsü Taner Gülleri, Denizlisporlu Emin Alada, Burak Akyıldız ve Cemal Berberov için de Aralarında olduğu 33 kişi futboldaki şike iddialarına, şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişler. Konyaspor'dan Recep Öztürk, Kayseri'den Durmuş Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Halil Hasagici gibi isimler de geçiyor. Sivasspor var, Kayseri Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi?